Awdu bi Allah mina shaytan bismillahirrahmanirrahim, Bismillah al Rahman al Rahim Alhamdulillahir salam al Alamin Sallat wa sallam Alihi as-Sa'id alawin wa la'khirin Wa ilah jami' li biya'i wal mustalim Wa ilah jami' li uliyyi walhamdulillahir Rabbi Alamin Allahun al ab'ar husna wa ashq dedik. Allah'ın kuulunu nasıl sevdiğini, o sevgisinden, rahmetinden dolayı nasıl muamele ettiğini anlamaya çalışıyoruz. Allah nasıl anlatmışsa öyle anlamaya çalışıyoruz. Allah kendini kullarına tanıtıyor. Eğer kul Allah'ın Kendisini tanıttığı gibi tanımazsa Allah'a başka vasıflar vermiş olur. Fiilleri üzerinden, efali üzerinden Allah'a isimler verir. Allah'ın kuruna nasıl öğrettiğini, nasıl talim ettiğini anlamaya çalıştık önce. Alleme fiilini öğrenmeye çalıştık. Allah talim ettirmiş, fıtratına talim ettirmiş. Allah öğretir, talim ettirir. Sonra onu imtihana tabi tutar. Öğretmediği gibi bir konuda imtihana tabi tutmaz. Önce öğretecek, sonra imtihana tabi tutar. İkinci fiil olarak inşallah... davet etti filini anlayacağız. Allah davet eder. Nere davet ediyormuş? Yunus suresi 25. ayet. Vallahu yethu ila daris Allah selam yurduna davet eder. Allah cennete davet eder, selamete davet eder. Gönlün selamette olmasına davet eder, gönlün cennet olmasına davet eder. Ve yehdimen yasa ila siratin mustaqim. Allah dilediğini, Allah diliyeni siratı müstakime hidayet eder. Cennet yoluna hidayet eder, gönlün cennet olmasına hidayet eder. Bununla beraber hayatın cennet olmasına davet eder. Ya Allah'ın davetine icabet ederiz ya da nefsimizin, şeytanın davetine icabet ederiz. Kimin davetine icabet ettiğimizi nereden anlıyoruz, nereden anlayacağız? Elbette ki yaşadığımız halde, gönül halinden, nefis halinden, yaşadığımız hayattan, Evet, baktığımızda, herkes kendine baktığında, Allah'ın davetine icabet etmiş mi, etmemiş mi, bunu bilir, bunu anlar. Ya da ne kadar davet etmiş, bunu anlar. Aynı şekilde, kıyamet günü öldükten sonra, bir daha huzura davet eder. İsrafil aleyhisselam, Sura öfürdüğü günde, Allah dawat eder, Huzura dawat eder. Yo me jed okum, fetes teġibune bi hamdihi, we tezunune inel, inele bisum ila kalila. Ogun dawat eti jinde, davetine icabet edeceksiniz. Hamd ederek. Ama bu istisnasızdır. Mümini, Müslümanı, müşriki, kafiri, herkes davetine icabet ederken ona hamd ederek davetine icabet eder. Neden? Herkes her şeyi anlamıştır da ondan. Öyle ki dünya hayatında ...çok az bir süre kaldığını zannederek, bunu anlamış olarak, dünya hayatı kısacıktır, bunu anlamıştır, ebedi hayata geçtiğini, ebedi bir hayatın kendisini beklediğini anlamıştır. Allah'ın davetine icabet eder. Müşrikler, Allah'tan başkaları şeytanlar ateşe çağırır dedi ateşe davet eder. Ama Allah izniyle cennete ve mağfirete davet eder. Davet ederken ayetlerini açıklar. Bununla beraber öğüt alsınlar diye Rabbinin nasihatini dinleyip anlasınlar dolayısıyla gereğini yapsınlar diye. Allah'ın davetine eğer icabet edersek, Allah'ın mağfiretine kavuşmuş olur, Rabbimiz bizi mağfiret etmiş olur, dolayısıyla bir de cennete layık olmuş oluruz. Yok eğer Allah'ın davetine değil de müşriklerin davetine özellikle müşrikleri söylediği Allah ayet-i kerimede Başka bir ayet kerime kerimede Allah sizi karanlıklardan nura davet eder, şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Ya Allah'ın davetine icabet eder, nurun içinde olur, gözümüz, gönlümüz, hayatımız aydınlık olur, nur olur ya da Şeytanın davetine icabet eder karanlığa gömülürüz hem dünyada hem ahirette. Önce Allah öğretti, talim etti, sonra davet etti. Nereye? Cennete, rahmete, mağfirete, iyiliğe, güzelliğe. Eğer bir insan Allah'ın vahiy karşısında, bence der, bana göre der, derse, kendini Rabbinden daha alim, bununla beraber, daha iyi hüküm veren olarak, alim ve hakim olarak, kendini Allah'ın önüne koymuştur. İşin hikmetini ben biliyorum, özelliğini ben biliyorum deyip, kendini Allah'ın önüne koymuş, kendini, nefsini, Allah'a şirk hoşmuş olur. Niye bu kadar keskin çizgiyle çiziyorum? Allah söylüyor da o anda, çizgiyi çiz dedi. Çizgi öyle çizilmeli ki, kul şirkten uzak olmalı, uzak durmalıdır. Şirk çizgisine yaklaşmamalıdır. Şirkin çizgisini geçti mi, Allah'a dost olmaktan çıkar, Allah'a düşman olur. Kendi gönlündeki imanıyla mücadele eder, savaşır imanı çıkarmak için. Müşrik olmak için, puta, evet, avd olmak için mücadele eder. Allah'a zarar verir mi? Hayır. O Rabbini kaybeder. İman ettiği gönlündeki Rabbini kaybeder çünkü. Evet, Allah davet ediyor. Bu daveti bir anlık değildir. Cennete davet ederken kuruna bütün hayatı boyunca o daveti devam eder. Hangi muameleyi yaparsa yapsın ona, mutlaka cennete davet etmiştir, nura davet etmiştir, hayra davet etmiştir mağfirete davet etmiştir, ikrama davet etmiştir, Hazreti insan olmaya davet etmiştir, kendisine yeryüzünde halife olmaya davet etmiştir, kendisine ayna olmaya davet etmiştir, dost olmaya, yakın olmaya davet etmiştir. Ve bu daveti her andadır. Onun için Allah kulunun gönlüne her anda vahyeder. İşte bu vahyi ...O'nun davetidir. Allah davet eder. Davet etmek Allah'ın fiiliymiş. Gönderdiği peygamberleriyle davet eder. Peygamberleriyle gönderdiği kitaplarla, ile, ayetleriyle davet eder. Yetmez. Bir de birebir, teke tek, her bir kulun gönlüne hakkı hakikati vahyedip cennete, nura, mağfirete. Hazreti insan olmaya, dost olmaya, yakın olmaya davet eder. Evet, dileyen davetine icabet eder, dileyen davetine icabet etmez. Davete icabet etmediğinde, ''Ben senin davetine icabet etmiyorum.'' demez zaten. Haliyle, tavrıyla bunu ortaya koyar. Allah'ın davet ettiği yere gitmez. Allah'ın ''Yap'' dediğini yapmaz yapma dediğini de yapar. Rabbini ciddiye almaz. Rabbini ciddiye almayınca aslında kendini ciddiye almamıştır. Çünkü o kaybediyor. O Rabbini kaybediyor. Rabbi bir şey kaybetmez. O kaybediyor. Önce öğretti, talim etti, sonra davet etti. 3. fiil olarak Allah imtihana tabi tutar dedi öğretir, davet eder, sonra imtihana tabi tutar. Allah insanları gözünde farklı farklı topluluklar halinde yaratmış, buyurdu. Onları ayrı ayrı farklı farklı yerlere dağıttık. Bir de Allah peygamber gönderiyor, insanlardan bir kısmı Salih amellerde bulunuyor. Bir kısmı onlardan daha biraz aşağıdır. Bir kısmı daha aşağıdır. Bir kısmı da evet, kötülüklere boğulmuştur. Onlar hakka dönsünler diye onları hem hayırla hem şerle imtihan ettik ederiz. Dönmeleri için imtihana tabi tutuyoruz, imtihan ediyoruz. Doğru yola dönsünler diye, Allah'ın vahyine, Resulüne dönsünler diye, kendi kendilerine dönsünler diye imtihana tabi tutarız buyurdu. Bir de hanginiz güzel yaparsınız, hanginiz daha güzel amel işlersiniz diye sizi imtihana tabi tutarız. ...buyuruyor. Sizi yeryüzünün... ...halifeleri... ...kılmıştır. Size her neyi vermişse... ...onunla sizi imtihana... Evet, ...tabi tutuyor. Kiminizi kiminizden... ...derecelerle üstün kılmış. Farklı farklı şekilde üstün kılmış ki... ...imtihan olsun... ve mutlaka Allah hesabı seri olanlar olarak görendir. Azabı da seri'dir, nimeti de seri'dir. Yani seri şekilde hemen gelir. Kim hangi iyilikte, güzellikte bulunursa bulunsun ya da kim hangi yanlışta bulunursa bulunsun hesabı seri olarak görülür, hemen karşılığını alır nereye alıyor karşılığını gönlüne Egiptul bir güzellik un bir, de yaptıysa manevi olarak o Allah'a să Allah onu kendine çeker onun gönlünü kendine çeker bununla beraber fost nurlanır sceptic. cennete döner bu sceptic. hemen yapıyor Tam tersinde de gönül cehenneme dönüyor, Allah'tan uzaklaşıyor. En az, yarı yarıya kul bunu tadar. Yarı yarıya bunu hisseder ve tadar. Güzellik yapınca Allah'a yaklaştığını, yakın olduğunu, gönlüne Allah'ın muhabbetinin, rahmetinin indiğini tadar. Yanlış yaptığında, ters tarafa gittiğinde de, aynı şekilde Allah'tan uzaklaştığını, gönlünün cennet olmaktan uzaklaştığını, gönlüne ateş düştüğünü, bununla beraber kaybettiğini de anlar. En azından yarı yarıya bunu tazar ve yaşar. Evet. Ayetin sonunda ve inne hu Ğafurur Rahim buyurdu. Muhakkak ki Allah Ğafur ve Rahim'dir. Yani yanlış yaptığında Rabbinin Ğafur ve Rahim olduğunu unutma. Tevbe, istiğfar et. Rabbin seni mağfiret eder, rahmetinin içine alır. Hayatının sonuna kadar Allah böyle davet eder. Hiçbir kulundan vazgeçmez. Onu bırakmaz. Sürekli ona rahmetini, mağfiretini hatırlatır. Buna davet eder. Kendine davet ediyor. Evet, davet ederken bir de kendini kulluna tanıtıyor. Ben gafur, ben rahim, ben Rahman, ben kerimim. Ben afuvum diye kendini sürekli tanıtır. Kașma diyor, korkma, endişe etme. Allah bütün günahları affeder. Ama şirk hariç. Öyle ki, Allah haramları sayarken, temiz ve zararsuz olan her şey helaldir, dedi. Sonra haramları saydı, leș, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvan evet, falokları buna beraber içecekleri zaten bellidir içkidir sarhoş eden her şey ama sonunda ne buyurdu mecbur kalınca yani keyfi olarak değil mecbur kalınca bunlardan yiyebilir dedi Leci de yiyebilir. Domuz eti de yiyebilir dedi. Neden? Kulunu biliyor. Yaratan yarattığını bilmez mi? Gücünü biliyor. Ama şirki affetmiyorum dedi. Bütün günahları affeder ama şirki affetmez. Neden affetmiyor? Çünkü şirk bir gönül fiilidir, gönlün fiilidir ve kulun gönlü kulun elindedir. Allah onu ona teslim etmiş. Yani bir kul kendisini yaratan Rabbine nasıl ben senden daha iyi biliyorum diyebilir? Nasıl söyleyebiliyor bunu? Böyle bir şey olması mümkün müydür? Ben kendim için hayırlı olanı senden daha iyi biliyorum. Bunu nasıl diyebilir? Allah böyle söyledi ama sanki böyle değil de böylesi daha doğrudur. Bunu nasıl söyleyebilir? Allah ona akıl vermiş. Onu yaratan ona ne verdiğini bilmez mi? Bilir. Buna beraber onu dünyaya göndermeden önce kendine şahit kılmış. Ben sizin Rabbiniz değil miyim deyip Râblâna şahit kılmış onu. Yani ona talim ettirmiş, ona öğretmiş. Sonra onu davet eder ve kul onun davetine icabet etmesin. Onun davet ettiği şeyi kabul etmesin, beğenmesin. O nasıl kul olur? Davet ettiği elbette ki Kendisidir. Kendine davet ediyor. Rabbi onu kendine davet ediyor. Rabbi onu cennete davet ediyor. Rabbi onu Hazreti İnsan olmaya davet ediyor. Her neye davet etmişse o onun için hayırdır. Sadece hayırdır. Sadece ona rahmettir. Hem dünyası hem ahireti için bu böyledir. Ayetleri okuduğumuzda hep onun davetini görürüz. Bir şeylere davet ediyor. Bir şeyleri yapmaya, bir şeyleri yapmamaya davet ediyor. Elbette ki bunu yaparken bir de öğretiyor. Şu yanlıştır, şu şöyle size zarar verir şu doğrudur, şu güzeldir bu da size böyle fayda verir böyle kazandırır deyip bir de onu beyan ediyor, öğretiyor bir de hiçbir kul, akıl sahibi hiçbir kul Allah bunu emretmiş ama bu zararlı bir şeydir diyemez ya da şuna davet etmiş bu faydasız bir şeydir bir şeydir diyemez Eğer birazcık aklı varsa, aklı böyle söylese de ona, onu başka tarafa davet eder. Allah davet ediyor, bir de şeytan davet ediyor, müşrikler de davet ediyormuş. Ama onu davet eden başkaları da var. O da tercih yapacak. Ya Allah'ın davetini icabet eder, yani Rabbim Allah'tır der, ya da Başka davetlere, şeytanların davetine, müşriklerin davetine, münafıkların davetine icabet eder. İcabet eder. İcabet edince ne olur? Rabbini kaybetmiş olur. Çünkü onu Allah'a tercih etmiş, onu Allah'ın önüne koymuştur. Yerine de, önüne koymuştur. Bu daha doğrudur deyip önüne koymuştur. Zaten onu davet eden, Allah'tan başka tarafa davet eden... Ya müşlüktür ya munafıktır ya da şeytanın kendisidir ya da şeytanlaşmıştır. Yani Allah söylüyor. Yoksa Allah'tan başka tarafa nasıl davet edebilir? Onun davetini icabet eden ondan daha geri zekalıyadır. Ona doğru diyen ondan daha geri zekalıyadır. Çünkü onu ilah olarak kabul ettiği Allah'ın önüne koydu. Allah'ın şakası olmaz. Yani böyle söyledim ama böyle yapmasan da bir şey olmaz demez. İsterse bir kelime olsun. Bir kelime. O bir kelimeden dolayı evet, kul imanını kaybeder, Rabbini kaybeder, insanlığını kaybeder. Başkalarının bir kelimesini Allah'ın kelimesi önüne koyarak kaybeder. Allah imtihana tabi tutarken bir de İnsanlara kendi yaptıklarından dolayı imtihana tabi tutar dedi. Kendi yaptıklarından dolayı. Yanlış yapmıştır, bu sefer doğru yapsın diye onu o yanlışlarından dolayı başka bir imtihana tabi tutar. Bu durumda insan karşı karşıya geldiği imtihanları bir de kendi elleriyle yaptıkları var onların içinde. İmtihana tabi tutarken, kendi ellerinden dolayı imtihana tabi tutarken Allah orayı temizlesin diyedir. Yaptığı yanlışı düzeltsin diye orada bir de yaptıklarından dolayı imtihana tabi tutar. Buyurdu. Çünkü Allah onların gerçek mevlalarıdır dedi. Yardımcısidir. Allah Kurunun mevlasıdır. Gerçek olan mevlasıdır. Sahte değil. Sahte olanlar İşte müşrikler, münafıklar olanlardır. olanlarıdır. Karşısındakine işte ben seni seviyorum, ben senin dostunum, Ben senin kazanmanı istiyorum ya da kaybetmeni istemiyorum. Onun için böyle seni başka şuna davet ediyor, buna davet ediyorum der. Allah da sizin gerçek mevlanız Allah'tır. Onun için sizi yaptıklarıyla imtihana tabi tutar. Yaptığınız yanlışı düzeltersiniz. Kaybettiğiniz imtihanı bir daha kazanasınız diye. Böyle olmazsa olmaz zaten. Onun için hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Evet, öyle buyuruyor zerre kadar kayır, zerre kadar şer işlediğinizde ister o gökte olsun, ister yerin dibinde olsun, ister bir kayanın içinde olsun Allah onu mutlaka karşınıza getirir. İşte karşıya böyle getirir. Getirip onunla imtihana tabi tutar. Yani İmtihan neydi? Kazanma imkanıydı. Kaybettiğin yerde hadi bir daha kazan, al sana bir daha imkan deyip ona bir daha kazanma imkanı verir. Eğer böyle yapmazlarsa, kazanmazlarsa o ilah edindikleri, o onlara yalan söyleyip başka tarafa davet edenler kıyamet günü onlardan evet, kaybolup gitmiştir dedi. Onlar onları yanında bulamazlar. Kimi bulurlar? Mevlalarını, Rablerini görürler onlar. Evet. İmtihana tabi tutarken güzel yapsın, kulüm güzel yapsın, güzel olsun diye imtihana tabi tutar. Onun için İmtiham kazanma imkanıdır. Allah'ın güzelliğini kazanma imkanıdır. Allah'ın yakınlığını, dostluğunu kazanma imkanıdır. Hazreti insan olma imkanıdır. Yeryüzünü süsledik buyuruyor. Süslü hale getirdik. Öyle ki insana çekici kılınmış, süslü görülmüş. Neden bunu böyle yapmışız? Hanginiz kim daha güzel yapar diye Dünyadaki o süsü tercih eder Yoksa Rabbinin davetini mi İkisi arasında tercih yapması gerekecek Kul tercih ettikçe kazanıyor Kulun zaten bütün gücü duasıdır tercihidir Rabbini mi tercih eder Yoksa dünyanın evet, süsünü mü Dünya malını mi Dünyadaki mevkii makami mi Cenneti mi tercih eder, ebedi olanı mı tercih eder, yoksa geçici olan o süsü mi tercih eder? Bunun için Süslü kıldık ki imtihana tabi tutalım, o da tercihini yapsın. Hanginiz daha güzel yaparsınız? Hanginiz ebedi hayatı tercih eder? Hanginiz Allah'ın güzel dediğine güzel deyip Allah'ın tercih et dediğini tercih edersiniz diye böyle yapmışız. Her nefis ölümü evet, mutlaka tadacaktır. Allah sizi mutlaka şerle de, hayırla da dener. Ve dönüşünüz onadır. İmtihana tabi tutarken, hem hayırla imtihana tabi tutar, hem şerle imtihana tabi tutar. Yani insana şer gibi görünen. Bir de her nefis ölümü tadacak ölümle de imtihana tabi tutar. Yakınlarımızın ölmesiyle imtihana tabi tutar. Madem ki herkes bu ölümü tadacaksa, ister şerle ister hayırla imtihana tabi tutulsun, güzel yapmak için, Allah'ın yap dediği güzeldir. Her neyi yap demişse güzel olan O'dur. O da tercihini yapar. İnsan mutlaka ölür, ölecek. Ölümü tatmayacak hiç kimse yoktur. Neyle imtihana tabi tutulursa tutulsun, onu bırakıp Allah'ın davetine icabet edecek. Davete icabet ederken, Tabi tutulduğu imtihanı ya kazanmış ya da kaybetmiştir. Başka bir şık yok. Ya kazanmış ya kaybetmiştir. Kime göre? Elbette ki Allah'a göre. Bana, sana, şuna, buna göre değil. Falan tarikata falan cemaate göre değil. Allah'a göre. Sizi hem korkuyla imtihana tabi tutarız, hem açlıkla imtihana tabi tutarız, hem mallarınızla hem mallardan eksiltmekle imtihana tabi tutarız, hem canlarınızla imtihana tabi tutarız, ürünlerden eksiltmekle imtihana tabi tutarız. Böyle bir durumda imtihana tabi tutulunca sabredenleri müjdele buyurdu. Rabbim beni imtihana tabi tutmuş deyip sabır gösterenleri müjdele. Rabbim beni imtihana tabi tuttu diyorsa o anda Rabbi ondan neyi istiyorsa öyle yapar. Nasıl bir tavır göstermesini seviyorsa öyle yapar. Dolayısıyla Allah bu tavırı gösterenlere gösterenleri müjdele dedi. Yok böyle durumlarda ister korku esnasında olsun, açlık esnasında olsun, malını kaybetme açısından olsun, candan dolayı olsun, herhangi bir organını kaybetme hali olsun, her ne imtihan olursa olsun, onu Allah'tan bilenler, isyan etmez, itiraz etmez, feryat etmez, birilerini suçlamaz. Rabbim beni imtihana tabi tuttu der. Evet, birileri vesile olmuştur. Sebep olmuştur. Yanlış yapan, yanlışının cezasını çekecek. O ayrı şey. Bir de herkes birebir Allah ile muhataptır. Önce beni gör dedi. Bakış kulları söylemediği burada. Ben yapıyorum dedi. Ben imtihana tabi tutuyorum dedi. Böyle iman edip böyle anlamadıkça Rabbimizi anlamamışız, hayatı anlamamışız, imtihanı hiç anlamamışız demektir. Yoksa bir sorun olduğunda filanca şöyle yaptı, filanca böyle yaptı, onun için böyle oldu. Hiç imtihan yok. Hiç Sanki Allah'ın bir müdahalesi yok. Sanki Allah dünyanın Rabbi değilmiş gibi. Onun için Allah ayet-i kerimede Allah dünyanın da Rabbidir. Ahiretin de Rabbidir. Dünya da Allah'ındır. Ahiret de Allah'ındır. Her ikisinde de hükmü geçen O'dur. Emri geçen O'dur. İnsan O'nun kulu. İmtihana tabi tutluğu imtihan yerindeki kurudur. Dünya imtihan yeri. O imtihana tabi tutuyor. Ben tutuyorum diyor. Eger biz desek ki yok. Işte şundan dolayı oldu, bundan dolayı oldu. Allah'ı yok saydık. Allah'ı kabul etmedik. Onun imtihana tabi tutluğunu kabul etmedik. İster mal olsun, ister can olsun, ister korku olsun, ister endişe olsun Her ne olursa olsun, ister şer, ister hayır olsun, ben imtihana tabi tutuyorum dedi. Allah sorsa, ben imtihana tabi tutuyorum, kabul ediyor musun? Ne diyeceğiz? Evet diyeceğiz. Nerede kabul ediyorsun? hani? Nasıl kabul etmektir bu? Hiç beni görmüyorsun, hiç benim hesabımı yapmıyorsun, hiç Allah yaptı demiyorsun, hani. beni imtihana tabi tutuyor demiyorsun. İnsanları, sebebi, sebebin sahibinin yerine koyup sadece sebep olanı görüyorsun. O imtihana sebep olanı, vesile olanı görüyorsun. Onun sahibini görmüyorsun. İmtihan sebebi eşimiz olabilir, çocuğumuz olabilir, anamız, babamız, kardeşimiz olabilir, komşumuz olabilir, arkadaşımız olabilir. Veya başka biri, hiç tanımadığımız biri olabilir. Hiç ummadığımız yerden imtihan gelebilir. Nereden geliyor? Kimden geliyor? Allah'tan. Önce onu görmek gerekir. Rabbim beni bu imtihana tabi tuttuysa, onun bir muradi var. Acaba Rabbim benden ne istiyor? Benim neyi anlamamı istiyor? Benim nerede yanlışım var? Ben nerede ona şirk koşmuşum? Ben nerede ona itiraz etmişim? Neyi anlamamı istiyor? Deyip, Rabbinin kendisini tabi tuttuğu imtihanı anlamaya çalışması gerekir. Bir de kul eğer yok ben bu imtihanı kaldıramam diyorsa ben buna dayanamam bunu kaldıramam diyorsa o Allah'ı kabul etmemiştir. Duayı yaptırırken ne buyuruyordu? Ya Rabbi geçmiştekileri Tabii tutuğun ağır imtihanlara bizi tabii tutma diye dua öğretiyor. Dilerse seni ateşe atar. İtiraz etmek gibi bir var mıdır? Yok. İtiraz edersen kulluktan çıktın. Ben kul değilim dedin. Ben sana itiraz ediyorum dedin. Nasıl dilerse öyle muameleye tabi tutar. Öyle imtihana tabi tutar. Herkesin imtihanı ayrı ayrı farklı farklıdır. Ve her bir insan Allah katında özel bir kuldur. Özel yaratmış onu. Onun bir kopyası yoktur. Onun için başkasına bakıp kıyas yapmak yanlıştır. Bu kıyasıyı Allah kabul etmez. Sen Allah'ın kulusun. Bana şöyle muamelede bulun. Ya da şuna nasıl bir muamelede bulundursa bana da öyle bulun. Ya da şuna yaptığın muameleyi bana yapma. Demek gibi bir hakkı yoktur kurun. Eğer kulsa öl olmayı kabul etmişse bu böyledir. Gene Allah buyuruyor. İmtihanat tabi tutulacaksınız. Mallarınız da imtihana tabi tutulacaksınız. Bir de Yahudilerle, Hristiyanlarla, müşriklerle imtihana tabi tutulacaksınız. Onlardan eziyet verici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder, takva sahibi olur, Allah'a karşı sorumluluğunu bilir, bu imtihanı kazanırsanız tavrını ortaya koy dedi. Sen bana karşı sorumlusun, sadece Yahudi, Hristiyan, Müşrik'i görme dedi. İsmi Müslüman olabilir, o fark etmiyor. Tavrı Yahudi tavrı ise, tavrı Hristiyan tavrı ise, tavrı Müşrik tavrı ise bu durumda sen bir Hristiyanla Yahudiyle, Yahudi ile karşı karşıyasın. Buna karşılık yapman gereken şey imtihanı görmektir. kazanmak için gerekeni yapmaktır. Buna sabret ve sorumluluğunu yerine getir. Sen benim kurumsun. Ben nasıl seviyorsam öyle yap. Nasıl yapması gerekir? Buna sabredecek. Onun hidayeti için elinden geleni yapması gerekir. Tavrını koyması gerekir. Yok bu bana zor geldi, bu bana ağır geldi. Niye böyle söyledi? Deme, deme dedi. Bunu yapanlar Allah'ın emrinin azametini görenlerdir dedi. Allah'ın emrinin azametini görenler. İmtihanı görüyor, görüyor ki Rabbi evet bir emirle bunu yapıyor. Yok savrılığın ne gücü olur? Her şey onun emriyle yerine geliyor. Doğru yapmak için titrer. Ben demez. Bence bana göre demez yani. Mutlaka bizim üzerimizden kardeşlerimiz bu hale şahit olmuştur. Evet. Azim sahibi peygamberler de bu tavırı gösterdikleri içindir. Allah onlara azim sahibi dedi. Ulul azm Büyük azim sahibi peygamberler, Dua Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Resulullah Efendimiz, azim sahibi peygamberler. Ulu az, büyük azim, ulu azim sahibi. Bir de savaşları anlattı Allah. Allah dileseydi savaş olmaz dedi. Ama sizi birbirinizle savaşta da imtihana tabi tutar. Kim sabreder? Kim Allah yolunda cihad eder? Kim canını ortaya koyar? Bu başka bir imtihan. Bu da bir imtihan dedi. Yosa Allah dilese insanlar birbiriyle savaşmazdı. Evet. Öyle buyurdu gene. Andolsun ki sizden Allah yolunda cihad edenleri, mücahede edenleri, bunla beraber sabredenleri ortaya çıkarıncaya kadar Sizi imtihana tabi tutacağız. Evet, Allah yolunda cehdetme imtihari imiş. Bunla beraber sabretme imtihani imiş. Allah insana göz vermiş, kulak vermiş. Neden bu gözü, kulağı neden vermiş? İmtihan etmek için dedi. Görsün, işitsin, anlasın, bilsin. İmtihani anlasın. Dolayısıyla imtihani kazanmak için gerekeni yapsın. İmtihani anlamayan kör ve sağırdır. Aklını çalıştırmamıştır. Anlamamıştır. Görmek istememiş, işitmek istememiştir. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Hepiniz aynı şeyi düşünür, aynı şeyleri yapardınız. Ancak Allah her birine, her bir ümmete, her bir insana ayrı ayrı farklı farklı şeyler vermiştir. Özellikler vermiştir. Buna beraber zahiri olarak da farklı şeyler vermiştir. Neden bunu böyle yapmış? İmtihana tabi tutmak için. Hangisi daha güzel yapar diye? Sizin yapmanız gereken, şu niye şöyle, bu niye böyle demek değildir. Size düşen, hayırda yarışmaktır. Hayırda yarışın dedi. Onun hali farklıdır, ona verdiklerim farklıdır, ötekine verdiğim farklıdır. Her birinize düşen hayırda yarışmaktır. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Sen de gelip hesap vereceksin Rabbine. O da gelip hesap verecek. Sen kendi hesabına bak. Birbirinize karşı anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Biriniz şu doğru, öteki bu doğru diyebilir. Aranızdaki hükmü Allah verir. Kıyamet günü Allah hükmü verir. Sen kendi hükmünü ver, sen güzel olanı, doğru olanı gör, imtihanı gör, sen kendi imtihanını kazanmaya çalış. Öteki yanlış yapmış olabilir, onu yanlış görebilirsin, bu hesap sana ait değildir. Bu hükmü Allah verecek, hesabını Allah görecek. Eğer siz kendi aranızda anlaşmazlığa düştüyseniz, Bu anlaşmazlığın hükmünü de kıyamet günü Allah verir. Orada bu hükümle meşgul olma. Sen sadece doğru yap. Güzel yap. İmtihanı kazanmaya çalış. Rabbinin seni imtihana tabi tuttuğunu unutma. Onunla ol. Allah talim ettirir, öğretir. Sonra davet eder. öğrettiğine davet eder, cennete davet eder, nura davet eder, hakka davet eder, Hazreti insan olmaya davet eder, Allah'a dost olmaya davet eder, müminleri bir ve beraber olmaya, kardeş olmaya davet eder, hayra davet eder, nimete davet eder, birbirine yardım etmeye davet eder, birbirine hidayet olmaya davet eder, birbirini cennete davet etmeye davet eder, namaza davet eder, oruca davet eder, hacca davet eder, iman etmeye davet eder. Nerede bir güzellik varsa ona davet eder. El esmaul husna ona aittir, onundur. Her daveti kendisine, kendi güzelliğine edir. Kul her güzelliği yaptığında, her Allah'ın davetine icabet ettiğinde Allah'ın bir ismiyle Allah'a yaklaşır. Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli eder. Kulun bu alemde kazanabileceği Allah'ın güzelliğidir. Allah'a ayna olması, halife olmasıdır. Ve Allah buna davet eder. Her anda davet eder. Davet etmediği hiçbir an yoktur kulun her an güzel yapma imkanı vardır. Bir şeye bakarken hiçbir kimse orada olmasın gözü açık bir yere bakıyor. Ona hikmetle bakabilir. Bunu Rabbim yaratmış. Bu Rabbimi hamd ile tesbih ediyor. Bunun bir vazifesi var. Allah bunu bana hizmet için yaratmış. Ve o Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Bana hizmet ediyor. Ben Rabbimi hamd ile tesbih edebiliyor muyum? deyip baktığında evet. Perde açıldı zaten. Gönlü açıldı, gönül perdesi açıldı. Yani her anda onun davetine icabet etmek vardır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Rabbim bana hikmetle bakmayı emretti. Bu Allah'ın emri. Bakın Cennep olur, gönlünde hikmet açılır. Allah'ın hekim ismiyle Allah'a yaklaşır. Allah ona hikmet verir. Allah kime hikmet vermişse pek çok hayır vermiştir dedi. Sadece böyle baktığı için bu hikmete layık olur. Gözünü açtı. Gönül gözünü açıp bakıyor çünkü. Yani her anda Allah'ın bir daveti var. Hikmetle bakış Allah'ın davetidir. Yani hiçbir şey yok. Tek başınası her neye bakarsan bak. Bak davetine yine icabet ettin. Bir insanla muhatap olurken yine öyle. Bir hayvanla muhatap olsan gene öyledir. Her anda Allah'ın davetiyle karşı karşıyasın. Ve orada bir imtihan vardır. İmtihanı, imtihanın ne olduğunu en ince ayrıntısına kadar Allah öğretmiştir. Onun için önce elleme dedi, talim etmiş, fıtratına onu yazmış. İyiliği, güzelliği, hayri bilmeyen hiç kimse yoktur. Hiç kimse Nereden biliyor? Kendinden. Kendi üzerinden biliyor onu. Ondan mevcut. Çünkü ona talim ettirmiş Allah. Evet. Davet eder. Bu daveti aynı zamanda imtihandır. İmtihan kazanma imkanıdır. Kazanma imkanı verdi yani. Hadi kulun benimle ol dedi. Benimle ol. Seni seviyorum, sevgime karşılık ver dedi. Bana yakın olmanı istiyorum. Benimle olmanı istiyorum. Hatta öyle bir benimle ol ki, kendini görme. Sadece beni gör. Benim emrimi gör. Benden başka bir şey görme. Yani, La ilahe illallah dey. Daveti bunadır. Ef'al-ül yeni başladık. Yeni öğreniyoruz. Rabbimizin bize olan muamelesini anlamaya çalışıyoruz. Her andaki muamelesini, davetini, öğretmesini anlamaya çalıştık. 500 civarında Allah'ın böyle Kur'an'da ef'ali vardır. 500 civarında. Acaba hepsini öğrendiğimizde nasıl bir hal alması lazım gönlümüzün? kıpırdasak Rabbimizle muhatap olduğumuzu tatmamız gerekir. Anlayınca öyle olması gerekir. Bütün esması, isimler Allah isminden tecelli ediyor. Allah demek, Allah ismi bütünüyle aşk demekti, muhabbet demekti. Sevmek demekti, yanmak da, dem aslan yanmak demekti. Bütün isimler böyle, kulü için, varlık için, mahlukat için tecelli etmiş. En kambılmana da kula tecelli ediyor, çünkü varlığı onun için yaratmış. Öyle beyan etti. Hizmetine vermişse ona aittir. Allah'ın fiilleri de isimlerinden tecelli ediyor. Fiil isimden kula daha yakındır kul isimleri anlamaya çalışırken fiillerinden, Allah'ın işinden anlaması gerekir. Yani fiiller el-ef'arul husna isimlerin kapısıdır. İsim Allah'ın zatının zatına açılan kapıdır. Onun için Allah'a gönül itibariyle nazar ederken fiillerinden nazar ediyorsun. Fiil, evet, isimlerin kapısı Yani Allah rahmetiyle böyle bana muamele etti. Bana rahmet etti. Ya da bana ikram etti. Bana şunu verdi. Bu onun fiiliydi. Hangi ismiyle vermiştir? Kerim olduğu için verdi. Bak. Fiilden isme geçmiş oldun. Allah kerimdir. Evet. Oradan Allah'ın zatına kapı açılır. Vasıl olunur yani. Evet. Bilmek lazım, bulmak lazım, sonra olmak lazım. Aradan çekilmek lazım. Bütünüyle Allah'ın kudretinin, kudret deryasının içinde olduğumuzu ve bu kudret deryasında Hiçbir gücümüzün olmadığını bilmemiz, anlamamız lazım. Burada bizi imtihana tabi tutuyor. Bir sağa çeviriyor, bir sola çeviriyor. Söylemiştim daha önce. Bir deryadaki saman çöpü gibidir insan. Hiçbir gücü yok. Fırtına hangi taraftan eserse saman çöpü o tarafa gider. İmtihan bu. Bir Varlıkla dener, bir yoklukla dener, bir hastalıkla dener, bir belayla dener, bir mal ile dener, bir can ile dener, bir korkuyla dener, bir umutla dener. Hangi taraftan rüzgar eserse o tarafa onunla imtihana tabi tutulur. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Ben demekten kurtulmak gerekiyor. Ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şöyle yap. Sen hiçbir şey yapamazsın. Sen hiçbir şey değilsin. Nefsimize bunu söylememiz gerekirse, hiçbir şey değilsin. Sen sadece Allah'ın gurusun. Allah sadece seni kul olasın. Abd olasın. Rabbinin sevgisine layık olasın diye yaratılmışsın. Sen Hazreti İnsansın sadece. Başkalarına karşı hiçbir üstünlüğün yoktur. Sen de imtihana tabisin, o da imtihana tabidir. Onun imtihanı farklı, senin imtihanın farklıdır. Bugün böyledir, yarın seni onun yerine koyar, onun da senin yerine koyar Allah. Bunu da unutma. Hiç kimsenin başka türlü buna mani olmaya gücü yoktur. Öyle buyurdu. Allah bir hulu için hayır dilediğinde, bütün insanlar bir araya gelse ona mani olamaz. Allah bir hulu için şerri dilediğinde, bütün insanlar bir araya gelse ona da mani olamaz. Bu durumda kulun Allah'ın hesabını yapması gerekir. Benim Rabbim Allah'tır demek gerekir. Ve ben onunla muhatabım. Rabbim bana her anda muamelede bulunuyor. Bulunduğu her muamele hayırdır yalnız. Ne buyurdu? Bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Bir insan da kendini değiştirmedikçe Allah ondakini değiştirmez. Yani Allah ona diyelim ki ikramda bulunmuş. O da Allah'ın o ikramıyla kazanıyor. Allah onu değiştirmez. O öyle kaldır. O hep öyle kaldır. Çünkü onunla kazanıyor. Ama kendini değiştirirse, tavrını değiştirirse, Rabbini unutursa ne yapar? Allah da ona verdiğini değiştirir. Böyle. Onun için bize düşen, Rabbimize karşı olan tavrımıza bakmamız gerekir. Bizi neyle imtihana tabi tutarsa tutsun. Biz o imtihanı kazandığımızda eğer o bizi nimetle imtihana tabi tutmuşsa onu değiştirmez. Ama biz kendimizi değiştirirsek o da değiştirir. O da imtihanı değiştirir. Bu bir insan içinde böyledir, bir toplum içinde böyledir. Allah söyledi, bu böyledir dedi. Onlar kendini değiştirirse ben de değiştirir. Değiştirmezse değiştirme. Hem hayır yönünde böyledir, hem şer yönünde böyledir. Evet. Onun için Allah bize bir hayır ihsan etmiş, ikram etmiş, onunla imtihana tabi tutuyorsa, bize düşen gereğini yapmaktır. Şerle imtihana tabi tuttuysa, gene gereğini yapmaktır. Nasıl? Güzel yaparak. Onu değiştirir. bulunduğumuz halde feryat etmememiz gerekir, isyan etmememiz gerekir, itiraz etmememiz gerekir. Ama dememek lazım. Ama işte bak böyledir. Ama dedinse sen mümin değilsin bir kere. Seni Allah'ı kabul etmiyor, imkanı kabul etmiyorsun. Evet. Onun için Allah ne dediyse o. Hem imanımızı, hem İslamımızı, hem kulluğumuzu hem hayatımızı Allah'ın vahyine arz etmemiz lazım. Allah ne dediyse hak odur. Doğru odur, güzel odur. Ondan başka güzel yoktur. Ondan başka güzellik yoktur. Bunun güzelliği de Allah iledir. Ne kadar Allah ile oldu, ne kadar Allah'a yakın oldu, Allah ile beraber oldu, Allah ile muhatap olduğunu anladı ve gereğini yaptıysa o kadar Hazreti insan olduğu Allah'a yakın, Allah'a dost olduğu. Evet, Allah bizi imtihani anlayanlardan eylesin. Allah imtihana tabi tutarken Rabbinin imtihana tabi tuttuğunu, bununla beraber imtihanının kazanma imkanı olduğunu anlayanlardan eylesin. Gereğini yapıp kazanan kullarından eylesin inşallah. Allah hepinize razı olsun.